Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Harun Can'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Harun Can'dan 1987 yılında İzmir'de doğdu. Buradaki ilk ve orta öğreniminin ardından 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu'nda halkla ilişkiler ve reklam okudu. 2009'dan itibaren İstanbul'da yaşamaya başladı. Evli ilk kitabı Hayalname 2004'te, ikinci kitabı Yağmur Dinecek Kimse Bilmeyecek ise 2016'da yayınlandı. Her iki kitabı da roman türünde ve iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor Harun Candan'ın. Şimdi aslında şeyle başlayabilir miyiz diye düşündüm ben Her iki kitapta da ortak iki şey dikkatimi çekti Bunlardan bir tanesi gizem Zaten hayannamedeki kadın kahramanın evet. adı da gizem Bir de karanlık yani çok aydınlık ortamlar değil Daha çok zaman dilimi olarak karanlık yani gece akşam vakitleri kullanılıyor İsterseniz önce bu gizemle bir başlayalım Öyle. öyle mi gerçekten? Hı hı. Gizem önemli mi sizin için? <gülüyor> <gülüyor> ya da öyle mi? <gülüyor> Neden önemli? Gizem unsuru tabii şu şekilde düşündüm. Ee, okuyucu bir şeyleri merak ettirirsek... Hı hı. E, ...metnin daha akıcı olacağı malum. Hı hı. Buradan yola çıkarak... E, ...mesela günümüzdeki diziler gibi düşünürsek... Hı. ...her defasında bölümün sonunda... hani ...en heyecanlı, en merak ettirecek yerinde hı hı. kestikleri gibi... Ben de hani mümkün mertebe her bölümde, her sayfada hatta bunu yapmak mümkün değil ama yapabildiğim her cümlede biraz daha akıcılığı sağlamak adına, heyecanı arttırmak adına gizem unsurunu kullanmaya çalıştım diyebiliriz. Ee, bir de yine gece meselesine döneriz ama bu hayalname zaten oldukça ilginç bir kurguya sahip kitap. Hatta kitabın kurgusuyla ilgili tek ipucu da sanırım e, buradaki kahramanın. Bu kadının adı niye gizem ki? Niye Meryem değil falan? Mesela o cümleyi okuduğumda ben şüphelenmiştim. Acaba bu kurguyla ilgili bize bir ipucumu veriyor? Hani kitabın sonunda ne olacak diye? Aslında kitabın sonunu da çok söylemek istemiyorum. Yani <gülüyor> dinleyiciler, <gülüyor> biz de gizem unsurunu <gülüyor> <gülüyor> burada bırakalım diye. Bu kurguda tamamen yani kitabın sonuna geldiğimizde her şeyin aslında bizim düşündüğümüz ya da okuduğumuz anlamda bir şey olmadığını görüyoruz. Hı hı. Bu Bunlardan çıktı bu kurgu. Zaten hani sonradan ben en azından okur olarak düşündüm. Hayalname olması mesela kitabında adının. Çok ilginç bir kurgusu var. Bunu bir düşündünüz mü? Yani öncesinde ya da nasıl aklınıza geldi böyle bir şey? Aslında şöyle bir anekdot düşünelim o zaman. Daha doğrusu buradan ilan ediyor gibi olalım. Hı hı. Bu kitabın ...devamını yazmayı düşünüyorum. Hmm, e, yazarken de aklımdaydı. Hı hı. E, ve pek çok e, eleştiri kitabın sonuyla alakalı geldi aslında. Hı hı. E, fakat isminden bağımsız olmakla beraber... E, ...ben kitabın aslında okuyucuya bırakmakla beraber... ...iki sonu olduğunu düşün, e, düşün, düşünüyorum. Yani hı hı. iki tane ucu açık son bıraktım. Hı hı. E, hikayeyi okuyanlar zaten anlayacaklardır. Hı hı. Bir tanesi sahil kasabasında karakter Hı -hı. oraya geldiğinde, Hı -hı. E, bir tanesi de e, köyde, Hı -hı. tekkede. Hı -hı. E, kitabın iki sonu var, orada bitiyor. Tekrar bir paragraf daha giriyor, küçükli minare döndüğümüz Hı -hı. yer. Orayı ben bir son olarak düşünmedim Hı -hı. ama okuyucular öyle düşünüyor. İki son yaptım, Hı -hı. bağımsız. E, şöyle bir düşüncem var ilerde yazabilirsem nasip olursa. Seyahatname diye bir kitap hmm. yazıp devamında bir kısmı teknede devam ediyor. Hmm. Bir kısmı Kesinlikle. da dervişlik olarak tekke de devam ediyor. Hmm. Tekne de ve tekke. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. Seyahatname gibi bir düşüncem var. Hmm. Bakalım nasip olursa. Peki bu gece meselesi yani karanlık vakitler bana mı öyle geldi yoksa özellikle mi e, öyle? Tabii ikinci kitap. Tamamen hı hı. elektriklerin Karanlıkla. kesildiği bir adada, mahrumiyet bölgesinde. Ee, ben aslında kişisel olarak geceyi çok severim. Gece daha hı hı. verimli çalışıyorum. Hı hı. Ee, sessizlik, yalnızlık vesaire hoşuma gidiyor. Verimliyi arttırdığını düşünüyorum. Ee, tabii bunların haricinde kitapla alakalı düşünecek olursak. ikinci kitabımda... E, ...bunu bir dünya gibi düşündüm adayı. Evet. Üç gündene beş gündene oranından, ondan sonra e, tekrar oradan ayrılmak zorunda kaldığımız bir yer dünya. Hı hı. E, dünyanın da e, mütemadiyen işte savaşlarla işte kötü aklınıza ne geliyorsa hı hı. dünyanın karanlık yüzü. Hani çok da aydınlık bir yer olmadığını hı hı. vurgulamak babında gece karanlık... Hı hı. E, ...buna sığındım niye evet Aslında hayannamede e e de var bence. yani Genellikle zaman dilimi... ...akşamüstü, gece, karanlık. Yani çok aydınlık değil her iki kitapta da. <gülüyor> Mesela o yüzden ben şey diye de düşünmüştüm. Bir... E, ...dünya kurmakla beraber... ...hani o konuştuğumuz gizem ve heyecan... ...unsuru içinde uygun atmosfer yaratmak... ...daha hani şey gibi... ...uygun ee, mu düştü? Tabii tabii. Şimdi... E... Dünya kurgusu bir tarafa Hı -hı. E, kitabın iki kitabında geneline baktığımızda suç Hı -hı. ve gizem unsurlarının Hı -hı. E, polisiye yaklaşan bir hikayenin izlerini Hı -hı. görüyoruz. Dolayısıyla yani e, suç ve gizemi de günlük güneşlik bir atmosferde ne bileyim baharda papatya tarlarında anlatmaktansa Hı -hı. gece karanlığında Hı -hı. E, daha iyi aktarabileceğimi oradaki hissiyatları okuyucuya daha iyi aktarabileceğimi düşünerek... Hı -hı. ...gece ve karanlığı fazlasıyla kullandım diyebiliriz. Bu zaten ikinci kitabın sonunda da aslında çok net bir son yok. Hani Her iki kitapta da hani böyle apaydınlık bir ee, sondan... ...yani okurların kafasında canlanabilecek... ...evet bu, bu bir bitiş, bu kitap böyle bitti diyecek bir şey yok. Onun, o yüzden de ben mesela şey diye düşünmüştüm... ...hani bu gece ve karanlığın aslında okuru bir taraftan şeye hazırlamak... ...hani ben sana bir son vaat etmiyorum... ...ya da bu son düşünüldüğü gibi aydınlık bir... ...ya da işte görünür bir son olmayacağı gider mi? Ya da kafanızda öyle bir şey var mıydı? Diye düşündüm açıkçası. Yani tabii günümüzde aslında sadece edebiyatta değil... ...yani müziği vesaire istisna tutuyorum ama... ...sinemada da hani sonunun açık bırakıldığı... ...ya da seyirciye, okuyucuya bırakıldığı... Hatta Hı -hı. iki alternatif sonlu filmler vesaire Hı -hı. çekiliyor artık biliyorsunuz. Evet, ee, yani çok keskin hatlarıyla bir dünya oluşturup bakın Hı -hı. bunu ben yazdım ve bu böyle Hı -hı. demektense e, daha böyle biraz daha ucunu açık bırakıp okuyucunun takdirine bırakarak e, insanlar nasıl Hı -hı. E, hikayenin nasıl sonlanmasını ve da Hı -hı. devam etmesini arzuluyorlarsa kafalarında okuyucular hangisi onlar için daha uygunsa kendi sevdikleri Hı -hı. ...sonu kendileri seçebilirler, oluşturabilirler, kurabilirler. Hı -hı. Yani biraz da Hı -hı. aslında dayatmadan çok okuyucuya bırakmak diyebiliriz. Bir de bu ilk kitapta benim şey de çok ilgimi çekti. Karakter bir imam, önce bir ilahiyat Hı -hı. E, yani okuyor... ...sonra kendisinin tamamen işte dışında farklı bir kadınla tanışıyor... ...ve sonrasında da bir imam olarak oldukça e, hızlı ve... E, ...nasıl diyeyim kendisinden beklenmeyecek bir e, hayata sürüklüyor onu ee, kitap. Hani böyle bir imam şeyi yaratmak nereden aklınıza geldi? Yani daha doğrusu bu figürün imam olması... ...ya da böyle hani dini referansları yüksek olmasını neden neden Hı -hı. böyle düşündünüz? Ee, şu yüzden e, kitabıma bakacak olursak kader temasının... Hı -hı. E, hem hikayenin akışıyla Hı -hı. ilintili olarak hem de karakterin ağzından e, birden fazla yerde karşımıza çıktığını Hı -hı. E, okuyucular görmüştür. E, kader e, dini bir mevzu olmakla beraber sadece inananların değil Hı -hı. gündelik hayatta herkesin e, üzerine düşünebileceği... ...işte Hı -hı. bu değiştirilir mi, kaderim nasıl ya da kadere isyan hani yerleşik bir kalıp... E, ...dolayısıyla bir iman esası olarak da... E, Kaderle e, savaşacak ya da kaderine itiraz edecek mi? Hani böyle bir karakter hı hı. oluşturmak istedim. E, hani Çünkü acılara başına geleceklere bağışıklık kazanması gerekiyor ki isyan etmesin, hı hı. yoldan çıkmasın. Zaten sürekli de bunun muhasebesi var kitapta karakterin ağzından. Çünkü büyük bir hem günah hem suç diyebileceğimiz bir eylem işliyor ve bunu istemeden yapıyor. Hı hı. E, kader burada devreye giriyor ve e, hikayeyi kader üzerine oturttuğum için kaderi önemseyen bir karakterin bu kitapta daha iyi olacağını düşündüm. Yani hmm. dini anlamda. Zaten son, kitabın sonuna doğru bu bir işte şey ve işte tekkedeki hikayede sanki böyle şey gibi onun kafasından geçen her şeyin bir özetiymiş gibi bütün evet. o muhasebenin ona Hı -hı. dönüşüyor. O kısmı tamamen siz mi yazdınız yoksa herhangi bir menak kıbnameden etkilendiniz mi? <gülüyor> Ee, ...kitabın içindeki... Evet, menkıbeler evet, mi bahsediyoruz? Menkıbe, ben evet. bu menkıbeyi e, dinledim. Hı. E, herhangi bir kaynaktan... ...okuyarak yazmadım ama dinledim. Hı. E, dinleyerek yazdım. Dinlediğiniz şeyi Aktar, aktararak. Yani tamamen e, şey değil... ...bilinen bir menkıbenin oraya Yok, konulması Yok bir metin alıp da... kopyalamadım. Oradaki e, detayların çoğu... E, Hı -hı. ...bendenize ait yani şöyle... Hı -hı. ...bir menkıbe var tabii ki bu kadar detaylı... ...anıtılmadı. Genel hatlarıyla... ...bir derviş varmış şöyle olmuş Hı -hı. böyle olmuş... Tamam. Olan biten bu. Aradaki işte e, hı hı. hikayenin detayları zenginleştirilmesi hı hı. size ait tabii hı, ki. Evet, fakir diyelim. <gülüyor> e, şimdi programın ikinci bölümüne geçmeden önce biz bir şarkı çalıyoruz. Sizinle evet. program öncesinde de konuşmuştuk. Kitaplarda bir şarkı yok. E, ne çalalım? Ne istersiniz? bugün ee, Size ilham veren bir şarkıydı galiba. Evet, Super Twister demiştik olursa Camel'dan. Aynı albümü taşıyan Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Harun Can'dan. Ee, şimdi biraz ikinci kitaptan bahsedelim isterseniz. Yağmur dinleyecek kimse bilmeyecek. Şimdi her iki kitapta da e, işte gizem ve heyecan faktörünün önemli olduğunu e, konuşmuştuk. Polisiye unsurlar var. Yani ilkine değil ama ikincisine hani polisiye demek... ...denilebilir diye hı hı. düşünüyorum ben... ...yani polis yerinin içinde yer alabilir ama... ...mesela şey yok hani o yüzden gizem... ...esrar hatta belki daha doğru bir kelime... ...fakat muamma yok... ...kitaplarda yani bunlara muamma... ...denemez gibi geldi hı hı. bana... ...yani bunu özellikle mi kurguladınız... ...hani bu bir tipik anlamda... ...hani muamma olmasın... ...hani daha böyle gizem esrar gibi... ...daha ne diyeyim... ...çok boyutlu bir şeye dönüşsün... ...gibi hı hı. bir şey düşündünüz mü... <gülüyor> Şöyle izah çalışayım. Ee, önce bir düzelti yapayım. Az önce e, şarkı için aynı albümü taşıyan demiştim. Hafızam beni unutmuyorsa Miraj albümünden olması gerekiyor şarkının. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Radyo Dizini müzikten tamam. izleyen ayıp olmasın ve sanatkarlara. <gülüyor> tamam. ee, hikayeye dönecek olursak <gülüyor> aslında e, hikayenin ilk hali yani biraz daha farklıydı diyebilirim. Hmm. Ee, birkaç karakter daha vardı. Daha sonra üzerinde çalışarak hı hı. E, Editörümüz Levent ile de beraber hı hı. E, Son haline getirdik hı hı. E, Biraz daha Yoğun bir anlatım hı hı. Vardı Onu seyreltmemiz gerektiğini söyledi Anahtar kelime sey seyreklikti e, Tabi işinin ehli bir editör olduğu için hı hı. E, Onun çizdiği yol haritasında Biraz üzerinde çalıştık kitabı e, Dolayısıyla e, Kurgusunda hikayesinde İlk ortaya çıktığından bugüne hı hı. yani son haline bir takım hı hı. farklılıklar oldu. Hı hı. Ee, muamma kısmına da dönecek olursak hı hı. muamma yok dediniz. E... Daha doğrusu muamma denilemez diye düşünüyorum. Hani hı hı. esrar ya da gizem demek daha doğru gibi hı hı. geliyor bana buradaki şeylere. Tabii siz öyle diyorsanız benim hoşuma gider. Çünkü hmm. bu kitaba bir övgü oluyor. Muhammar, evet, evet, öyle bilinmezlikken bir hani, e, Ortada bir bilinen Hı -hı. var ama bizim yüzümüzün önünde bir perde evet. olduğu için biz hakikatin Hı -hı. ne olduğunu bilmiyoruz Hı -hı. deriz belki de. Ee, yani evet. E, tabii Muhammed değil. E, yani tabii burada şimdi açık açık şuralar şöyle buralar böyle dersem de kitabın detaylarını anlatıyormuş tabii, tabii. gibi olacağım için çok fazla detayına girmiyorum. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Ben orada neyin ne olduğunu biliyorum. Tabii. Ee, dikkatli işte, okurlarında gözünden kaçmamıştı. Evet evet hani öyle bir mekaniklik yok. Hı hı. Hani muamma olduğunda bir de mekanik bir şekilde ilerlemesi gerekir ya anlatılır. Evet. Çünkü muammayı adım adım çözecek şekilde hı hı. yavaş yavaş onları göstermesi gerekir. Ama esrar söz konusu olduğunda tam da dediğiniz gibi yani. Evet o orada zaten. Hani onu gören görür. ...görmeyen de hani ne, ne diyelim gibi... <gülüyor> gören görenedir, gören <gülüyor> evet o, ...o yüzden ben mesela özellikle bu ikinci kitabı çok e, beğendim kendi adıma da... E, ...ve hani Türkiye'de yazılan bu e, polisiye kurgular içerisinde de ilginç bir kurgu olmuş... ...o anlamda bir katkı da olduğunu düşünüyorum ben e, açıkçası... ...bir de bu ben şeyi çok sevdim... ...bir hikaye e, daha bitti diye düşündüm... ...hani böyle başlayıp... ...böyle bitmesi kitabın... ...bu mu size ait bir şey mi... ...yoksa editörünüzün önerisi mi... ...onu da merak <gülüyor> ettim... ...kişisel bir soru... <gülüyor> e, Yok bu soru. bana ait bir şey evet... <gülüyor> Hı, güzel... ...bunu da yani bu şekilde... E, ...başlayıp bitirmiş olmanız da... ...bu kitabın içindeki esrar meselesiyle de... ...gayet e, şey olmuş gibi geldi bana... ...hani kurgusal anlamda da... <gülüyor> e, ...bir paralellik sağlamış gibi geldi... E, ...açıkçası... Bir de biraz da şey, bu hani dar bir zaman dilimi, üç gün, hı hı. yanlış hatırlamıyorsam üç gün mü? Üç Beş gün, şey evet üç gün e, sürüyor ve e, kitabın başlangıcındaki e, her şey sadece kelimeler, yani cümle değil, sonda da aynı. Bulunduğu yer, kahramanın çay içmesi, işte oradaki insanlar, hatta işte hı hı. gidecek ve gelecek olan insanların... ...hani aynı iki şeyin başlangıçta ve sonda şey olarak yerleştirilmesi Hmm, ne diyeyim bir tecrübe edilmemiş ötekisinin tecrübe edilmiş bir halde çünkü artık orada yaşanmış bir zaman var adada geçirilmiş bir e, macera diyelim hı hı. macera var ve e, aynı e, yerde karakterlerin yeniden yer alması yani e, dünya hayatı gibi hı hı. kurguladığımı söylerken aslında bu detayları orayla ilintili hı hı. hale getirip şöyle diyebiliriz işte doğarken çocuğun hı hı. kulağına sela okunur ölünce de hı hı. tekrar ezan okunur ölünce de selası verilir başladığı gibi biter ve hayat işte 3-5 günlük bir maceradır böyle hı. de okunabilir hı hı. bunun yanı sıra madem ki hikaye başladığı hı hı. gibi bitti hani onu oraya getirmiş de olabilirim ya da sadece hepsini bir kenara bırakıp bir adaya gelmenin ön koşulu hı hı. Bir limanda beklemektir Hı -hı. bekleme sonunda dönerken de aynılır yaşanır. Hani böyle bir okuyabilirsiniz. Hı -hı. Ama orada bir çeşitlilik olmuş evet. Ben bu kadar detaylı düşünmemiştim. Siz yakalamışsınız. Yok ben şey diye düşünmüştüm. Hani Hı -hı. evet adanın bir metafor olarak Hı -hı. kullanıldığı bir gerçek ama hani bunu dünya ile ve hayatta ilişkilendirmek için o e, bekleme ve liman meselesinin tekrar etmesi gerektiği. Hı -hı. Hani o yüzden baştakinin sonda yani yeniden evet. e, e, olması gerektiği. ...hani bunu da sizin... E, ...sadece adanın... ...yani yaşanmışlığın değil de... Hı -hı. ...onun öncesi ve sonrasının da... ...aslında aynı yer Hı -hı. ama... ...hani ama evet. amasıyla birlikte... Ya, ...yani öyle kurguladığınızı... Hı -hı. ...düşünmüştüm, o yüzden de hani... ...belki adı bile hani Yağmur dinleyecek... ...kimse bilmeyecek, hani başlangıç ve son... Evet. ...yani Yağmur orada ama... E, ...kimin ne bildiği... Kar ...çünkü karakterlerin de aslında ne bildiğini çok... ...bilmiyoruz biz Hı -hı. kitap Hı -hı. boyunca... Hı -hı. ...hani kim ne kadar şey biliyor... ...biz okur olarak... ...onlara çok yaklaşmıyoruz zaten... sizin ...ama yani sizin izin verdiğiniz ölçüde değil de... ...onların izin verdiği ölçüde... ...aslında onlara biraz yaklaşıyoruz... ...karakterlere... ...her şeyin karanlıkta kalması gibi... ...o yüzden de bu bekleme ve gitme... ...hani gelme ve gitmenin kendisinin... ...ayrıca... E, ...metindeki atmosferle de... ...bağlantılı olduğunu ben... ...düşünmüştüm... ...yani hayat kadar metnin kendisiyle de... ...çünkü hayat da bir metin olabilir... Evet diye düşündüm açıkçası. Öyle mi? Öyle öyle. <gülüyor> Peki biraz e, bu e, buradaki karakter çok e, şey bir karakter, e, müfettiş Hı -hı. karakteri. E, ve e, bu müfettiş aslında bildiğimiz e, klasik kendi hani, müfettiş romanı da değil. bu Hı -hı. Hani içinde müfettişin olduğu. Zaten bir banka müfettişi olarak adaya geliyor ve hani daha bir şeyden ...onun vapurda... ...vapurda diyelim... ...işte hı hı. karşılaştığı kişilerden... ...başlayarak adada... E, ...bir şey yaşayacağını öğreniyoruz... ...ama bir değil iki şey yaşıyor aslında... Hı hı. ...bir papazla... ...bir papazın hikayesi var... ...hani onun nasıl ortaya çıktığı... ...zaten tamamen aslında tesadüf eseri... ...ortaya çıkıyor... ...bir de işte Aslı... ...Aslı'yla... ...Aslı'ydı e, Aslı değil mi... ...kadın adı... ...Aslı'nın... E, ...hayatındaki... Ee, bir ayrıntının işte suç unsuruna dönüşmesiyle karşılaşıyoruz. Yani aslında e, birbiriyle e, ne diyeyim artık onu da okura söylesin. Yani bir bağlantılı ya da bağlantısız iki suç unsuru. <gülüyor> ya bunu niye böyle kurguladınız mesela? Tek suç yetmez miydi? <gülüyor> Öteki nereden hani şey oldu e, gibi? Şöyle iki cevap vereyim. Birincisi Hı. şu ilk kitabı da kapsayan bir cevap. ...evet imam var ve bir anda... ...hayata alıştılıyor, cinayet Hı. işliyor, kaçıyor. İkinci kitapta da, da... ...Banka Hı. müfettişi... ...iki tane suçun içine karışıyor... ...üç, üç gün içinde. E, bu da e, hayatta herkesin başına... Hı. ...her şeyin her an gelebileceğinin... E, ...dalayeti gibi düşünebiliriz. İkincisi... E, ...bir e, dünyayı... ...dünya hayatını anlatma... ...babında... E, ...şöyle de cemaatin hı hı. daha doğrusu Vasili'nin sayıklamaları var. Hani gelecek hı hı. diyor, bugün gelecek hı hı. diyor. Burada hani bir mehdiyetle hı hı. ilişkilendirmek hı hı. istedim. Hı hı. Kurtarıcı anlamında hani hı hı. adaya geliyor vesaire. Yani onu vermeye çalışmıştım açıkçası. Üküncisi kendi kurtuluşu da. Kitap sayesinde oluyor fark ettiyseniz yani Hı -hı. o İncil çalınmasaydı kurtulamayacak evet, evet. E, dolaylı yollardan Kutsal Hı -hı. Kitap sayesinde kurtuluyor dünyadan adından diyelim e, bunu böyle vermek istedim e, yani biraz daha açarsak yine çok şey olacak ki kendim <gülüyor> çok basit <bahsetmiş gülüyor> olacak daha fazla açmayalım evet, biraz da merak etsinler. Biz maalesef programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları için ve işte dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla bitiriyoruz. Hı hı. E, siz neyle veda etmek istersiniz bugün? Ee, i̇lk kitabımdan... Hayal namela. Evet. E, bir bölüm vardı. Onunla mı? Hı hı. Bitirmek istiyorsunuz. Ee... Hı hı. Pekin. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bir zamanlar uzun mızraklı askerlerin nöbet tuttuğu kaleye tırmanırken doğanın ve tarihin ve ikisi arasında kalan her şeyin çığlıkları yamaçlarda, çam ağaçlarında, kayaların çatlaklarında, binlerce yıllık çanak çömlek parçalarında, keçi yollarında ve benim pastoralliğimle ilkelliğime inat çok uzaklardan geçen bir jetin gökyüzünü ikiye bölen izinde yankılanıyordu. Gökyüzündeki bu dev salyongozun hissettirdiklerine dalmışken yerdeki küçük salyongozlara basmamaya dikkat ediyordum. Çünkü doğaya karışmıştım. Burçlar gözükünce sıklaşan adımlarım, adımlarım sıklaşınca alnımda çoğalan damlalar ve bir başka dünyanın kapısından girerken yüzüme vuran ferahlık. Arkamda bütün ihtişamıyla cennete uzanan dağlar, önümdeki ovada adil olup olmadıklarını bilmediğim hükümdarlara ait tümülüsler, aşağıda kent ve başımda bulutlar surlara kızınmış hitabelere parmak izin bıraktım. Hayat diye bağırıp karşı dağlardan gelen yankıyı dinledim.